Evet e, merhaba su hakkı programına hoş geldiniz ben Akgün İlhan ben Nuran Yüce bu programda bize ayrılan süre içinde gezegenimizin yaşam kaynağı su ile ilgili konuları ele almaya çalışacağız dünyada ve Türkiye'de hem su hakkını savunan hem de onu tehdit eden uygulamaları gündeme getireceğiz Tehdit uygulamalar denince akla ilk başta herhalde su hizmetlerinin ticarileştirilmesi özelleştirilmesi, insan ve doğa e, yıkımına neden olan baraj ve HES'ler geliyor. E, suyu güvenlik, kontrol ve hegemonya aracı olarak kullanılması gibi başlıklar da geliyor. Bunların hepsi aslında su hakkını e, tehdit eden uygulamalar. Bunları ele almaya çalışacağız. Evet, e, bunların dışında e, mevcut su yönetimlerin yarattığı sorunlara karşı gelişen çeşitli su hakkı mücadelelerine de yer vereceğiz. Yani programımız baraj ve hesere karşı yerel hareketlerin seslerine de açık olacak. Bazen konuklarımız da bize eşlik edecekler. Bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini de programın sonunda sizlerle paylaşacağız. Peki programın programın içeriği hakkında bu kısa bilgilendirmeden sonra bu haftaki konumuza geçebiliriz. Bu hafta programın da ismi olan su hakkı kavramını ele almak istedik. E, su hakkı talebinin doğuşu, bu talebin dile getirilmesine neden olan e, koşullar neler, su hakkının anayasalara dahil edilmesini sağlayan sosyal hareketlerden bahsedelim istedik. Belki konuya şöyle bir giriş yapmak iyi olabilir Su hakkı talebini doğuran koşullar nelerdi onlara öncelikli olarak bir bakalım. Evet şimdi tabii dünyanın su krizi artık hepimizin bildiği bir olgu haline geldi. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusun neredeyse üçte biri yeterince miktarda temiz suya erişemiyor. Üstelik gelecek 20 sene içinde bu oranın daha da artacağı söyleniyor yani. 2032 yılında dünya nüfusunun yarısının suya erişimde ciddi sıkıntılar çekeceği biliniyor. Çok büyük bir rakamdan Kesinlikle. bahsediyoruz. Yani dünya nüfusunun yarısı. Dünya su kaynakları tabi büyük baskılar altında. Bu durumun çok çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi de kuraklık. Bazı bölgelerde, dünyanın bazı bölgelerinde ve ülkelerinde bu kuraklık çok daha şiddetli yaşanıyor. Afrika, Orta Asya, Orta Doğu gibi mesela. Ve buralarda küresel iklim değişikliğinin de şiddetlendirdiği bir iklim krizinden söz edebiliriz. Buna bir de tabii kuraklıkla baş edemeyen iklim, iklim kriziyle baş edemeyen yönetimler eklenince su krizi daha da büyüyor. Evet e, su krizine yol açan önemli başka bir neden de su kaynaklarının kirlenmesi ve e, tükenmesi temiz suyun tükenmesi. Bunda etkili olan faktörler ne diye baktığımızda ise işte yoğun tarımsal ve endüstriyel faaliyetleri başta sayabiliriz. Daha öncelerinde aslında biz e, bir çevre sorunundan bahsediyorduk ama artık günümüzde bu sorunun daha da boyutlandığını Hı. görüyoruz. Bir kriz haline geldi. Tüm dünya geneli bir ekolojik e, krizden bahsediyoruz. Dünya Hı. krizi de artık, dünya su krizi de artık ekolojik krizin en önemli bileşenlerinden haline geldi. Evet hatta en önemli bileşeni desek abartmış evet. olmayız. <gülüyor> budur. Evet. İşte tam da bu krizi çözme noktasında dünyada iki farklı yaklaşım ortaya çıktı. Bu yaklaşım sadece su ile ilgili değil tabii ki tüm diğer doğal varlıkları da içeriyor. Ama su özeline baktığımızda gördüğümüz resim şöyle. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar su krizin nedenlerini özet olarak dünyadaki yoğun nüfus artışı ve suyun yapay olarak maliyetinin altında fiyatlandırılması olarak açıklıyorlar. Ayrıca suyun kamu eliyle yürütülmesi de önemli bir sorun olarak tanımlanıyor. Problemi böyle tanımlayınca ister istemez çözüm olarak da suyun fiyatını artıralım diyorlar ve suyun yönetimini de özel şirketlere devredelim diyorlar. Bu anlayışa göre şirketler kamudan daha az bürokratik bu hep söylenen bir şey zaten. Bir de diyorlar ki bu şirketler daha fazla bilgi ve kaynağı sahipler o nedenle özel şirketler su krizini çözebilir diye bir iddiaları var. Bu organizasyonları Ama bu iddiaların uygulamasına dönüp baktığımızda ki 90'lardan itibaren aslında bu anlayışın uygulamalarını e, yaşamaya başladık. E, bu sonuçları doğurmadı. Olumlu sonuçlar evet. doğurmadı. Tamam aksine sonuçlar doğurdu. E, tüm dünyada su kaynaklarının ve hizmetlerin e, özelleştirmeleri... E, özelleştirilmesi yaygınlaştı Bugün e, dünya genelinde su hizmetlerinin %10'u özel şirketler eliyle yürütülüyor Bu özelleştirmelerden sonra bütün uygulamalar şunu gösterdi Su faturaları çok hmm. e, yükseldi hmm. Suya erişimde var olan adaletsizlikler arttı bu sayede Su satarak e, kar eden şirketler su tasarrufunu değil de e, su tüketimini teşvik ettikleri için su kaynakları da daha hızlı kirlendi ve tükendi hmm. ...ve aynı zamanda... Dünyada pek çok ülkede e, akarsular ve göller de özelleştirilmeye başlandı. Suya ekonomik olarak e, sosyal, kültürel ve fiziki olarak bağımlı halde yaşayan kırsal kesim dediğimiz e, kesim insanları e, bu özelleştirmelerden çok daha fazla etkilendiler. Çünkü göç etmek zorunda kaldılar. Hmm. Aynı zamanda bir ekosistemde de e, yıkımlara yol açtığından bahsetmek mümkün. Evet bir de tabii daha da ilginci tüm bu sektörlerden yepyeni bir sektör doğmuş oldu. Ambalajlı su sektöründen bahsediyorum. Şimdi ambalajlı su diye bize satılan şey aslında çoğu zaman şişe suyu oluyor ve bunu bize 500 kat daha fazlasına satıyorlar. Bir yandan da plastik yığınları, dağları oluşturuyorlar. Daha da kötüsü bu şirketler birikimlerine birikim katıyorlar. Bu Zaten Allah'ın suyunu satarak birikimlerine birikim katıyorlar. Güçlerine güç katıyorlar. Halkın bütçesinde de içme suyuna yeni bir pay ayrılmış oluyor. Artık musluktan su içemez olduk. Bir de bunun dışında tabii baraj meselesi var. Yapılan binlerce barajın çok çeşitli olumsuz etkileri oldu. Barajlarla birlikte suya erişim kolaylaştı tabii. Ve denetleyici mekanizmalar eksik olunca Türkiye gibi ülkelerde özellikle. Geçimlik tarım gittikçe daha terk edilerek onun yerine endüstriyel tarım aldı. Ve endüstriyel tarım artık baskın hale geldi. Başka bir... Tarım biçimine e, yer tanımıyor. E, yoğun su, gübre, pestisi, terbisit kullanımı sonucu. Çünkü bu endüstriyel tarımın bir parçası. Hem toprak hem de su hızla kirlendi. Ve bunlar çok önemli meseleler. Bir de tabii olayın devlet boyutuna baktığımızda görünen tablo şöyle. Devletler suyu kalkınma, büyüme ve güvenlik gibi ulusal çıkarların hayata geçirilmesinde bir araç olarak görüyorlar. Ve öyle kullanıyorlar. Evet. Mesela su kaynaklarının yönünü değiştiriyorlar, enerji kaynağı olarak kullanıyorlar ve hatta hegemonya kurma gibi uygulamalarda bulunabiliyorlar. Bütün bu söylediklerimiz aslında şirketlerin ve devletlerin su krizini çözme adına geliştirdikleri uygulamalar evet. ama bu uygulamalar su varlık ve hizmetlerini serbest piyasa koşullarını açma anlayışının sonrasında getirdikleri uygulamalar krizi çözmek yerine yani su krizini çözmek yerine daha da derinleştirdi. Az önce de ifade ettik ama e, su hizmetlerinin sadece dünya gelinde %10'u özelleştirilmiş durumda. Ama buna karşı gelişen tepkilere baktığımızda bu tepkiler çok büyük. Çünkü insanların evet. e, temel yaşam araçlarından e, yoksun bırak, bırakıyorsunuz suyu özelleştirerek buna karşı da tepkiler e, çok e, ciddi o oluyor. Ee, örneğin uygulamalara baktığımızda dünya genelinde Hindistan'dan bir tane örnek vermek istiyorum. Hindistan'da bir eyalette özelleştirme sonucu suyun fiyatı sütün fiyatını geçmiş. Evet, korkunç ee, şey Filipinlerde mi? yine musluktan akan suyun fiyatı çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yüzde 400 oranında artmış. Evet. Ee, dünya Barajlar Komisyonunun bir verisi var. 20. yüzyılda 80 milyona yakın insan Baraj yapımları yüzünden yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlar bu sayıya tabi Türkiye'nin de katkısının büyük olduğunu söylemek lazım şimdiye kadar yaptıkları barajlar nedeniyle ama bundan sonra yapıca, yapmayı planladıkları barajlar bu sayı daha da arttıracak evet. bunu da hatırlatalım. <gülüyor> Türkiye'nin çok büyük katkısı olacak eminim böyle konularda çok katkı sunuyor. Şimdi tabii bu olumsuz uygulamalardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen milyonlarca insan var. Bu mağdurlar yavaş yavaş su hakkı kavram etrafında bir araya gelmeye başlıyor, başladı. Aslında daha önceden de çeşitli uluslararası metinlerde su hakkı sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı içinde örtük olarak kabul ediliyordu. Yani yeni bir hakkın kazanılmasından bahsetmiyoruz. Zaten var olan yaşam hakkının vazgeçilmez parçası su hakkından bahsediyoruz. Niye? Çünkü su hakkı artık tüm bu ticarileştirme ve özelleştirme politikalarının karşısında korunmak zorunda. O nedenle de bu su hakkı kavramı... Burada işe koşulmuş oluyor. Evet e, bir özet geçecek olursak eğer hani su hakkı talebini şöyle ifade edebiliriz. Ayrımsız şekilde her insanın ve canlının sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürmesi için yeterli miktarda temiz suya erişmesi. Hmm. Bu bir özet olabilir. Su hakkını savunanlar özünde şunu da savunuyorlar e, söylüyorlar. Su insanlar ve tüm canlılar için... ...vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir yaşam kaynağıdır ve su hakkı da yaşam hakkının vazgeçilmez bir unsurudur. Yaşam hakkının ticaretini yapamazsınız doğal olarak, bu hakkı alıp satamazsınız parası olmadığı için... ...ya da başka nedenlerle kimse bu haktan mahrum bırakılamaz. Bu bağlamda suya erişim hakkı da e, sınırlandırılamaz e, deniliyor. Evet. Su hakkını savunanlar suyun ekonomik bir kaynak olarak görülmesine, e, ticarileştirilmesine, özelleştirilmesine e, karşı pratikte ciddi bir mücadele e, sergilediler bugüne kadar ama aynı zamanda bunun ee, anayasal e, güvence altına alınması doğrultusunda da girişimlerde bulundular. Ulusal ve uluslararası yasal metinlerde su hakkının e, güvence altına alınmasını talep eden e, girişimlerde de bulundular. Bunun pratiğini Bolivya'dan başlatabiliriz herhalde. Evet kesinlikle. Şimdi su hakkı mücadelesi pratikte nasıl yaşanıyor ona en iyi örnek Bolivya. Bu sosyal hareket 1999'da Bolivya'da Cochabamba kentinde ortaya çıkıyor. Burada belediye su hizmetlerini özelleştiriyor ve su hakkı kavramının sonuçlaşmasında en önemli hareketlerden bir tanesi. Hatta milat sayılabilir. Buradaki özelleştirmenin sonucunda Nuran'ın da söylediği gibi fiyatlar artıyor. Su fiyatları bayağı yükseliyor. Tabii bunun en önemli nedeni şirketin altyapı hizmetleri için gereken bütçeyi vatandaşların cebinden çıkarmaya çalışması yerde yaptıkları gibi. Evet. Hatta halkın topladığı yağmur suyuna bile gözünü dikiyor şirket. Ve buna bir tepki olarak bir toplumsal hareket ortaya çıkıyor. Bu o kadar güçlü bir hareket oluyor ki hükümetin devrilmesine giden bir süreci başlatıyor desek abartı olmaz. Olmaz. Evet. Bu döneme ilişkin olarak çok sayıda makale ve belgesel de e, üretildi. Hatta bir tane film vardır en fazla bilinen evet. Yağmuru Bile e, isimli film. E, bu işte sosyal kalkışmayı iyi bir şekilde anlatan bir filmdir. Seyretmediyse eğer dinleyicilerimiz kesinlikle, tavsiye ederiz. Kesinlikle çok güzel bir film. Şimdi bu hareketin bir çıktısı da şu oldu. Bir meyvesi de şu şekilde kazanıldı. 2009 Bolivya Anayasası'na şöyle bir madde eklenmiş. Herkes evrensel nitelikteki su hizmetlerine eşit olarak sahip olmalıdır. Su ve hıfsı sahaya erişim bir insan hakkıdır. İmtiyaz veya özelleştirme konusu olamaz deniliyor. Evet. Koçabamba su savaşları diye geçen bu olayın ardından dünyanın çeşitli yerlerinde de su adaleti hareketleri patlak vermeye başladı. Aslında ondan önce bir şey daha var. Yasal olarak anayasasına su hakkını tanımlayan bir ülke daha var. Uruguay 2004'te bir referandum yaptı. Uruguay'da bir referandum gerçekleştirildi ve bu referandum sayesinde yeni anayasaya su yaşam için vazgeçilemez bir varlıktır ve içilebilir suya ve kanalizasyona erişim bir temel insan hakkı ibaresi eklendi Yine İtalya'da bir örnek verebiliriz bu mücadeleye. 2007 yılında su hizmetlerinin tekrar kamulaştırılmasına yönelik bir referandum talebi ortaya atıldı. 400 bin imza toplandı. E, ve referandum da 2011 yılında gerçekleşti. Referanduma katılanların %96'sı e, evet tekrar kamulaştırılması gerekir. eee Gerekir doğrultusunda oy verdiler. Çok e, bu büyük bir zafer. Gerçekten. Büyük bir zafer. Aynı Hı -hı. referandum talepleri içerisinde nükleerin e, kurulmamasına yönelik de e, halk şey yapmıştı, e, oy vermişti. Büyük bir başarı kazanmıştı İtalya'daki sosyal hareketler e, 2011 yılında. Çok da yeni bir hareket zaten. Evet e, yine 97 yılından itibaren dünyada e, bir şey yapılıyor. Dünya Su Forumu zirvesi yapıyor. Resmi forum buna hükümetler katılıyor. İşte devletlerin temsilcileri, üst düzey temsilcileri katılıyor ama karakteristik özelliği bu zirvenin suyun özelleştirilmesini savunması. Buna karşı 2006 yılından itibaren de alternatif dünya su forumları örgütlenmeye başlandı. Bu alternatif dünya su forumları içerisinde de suyun anayasal güvence altına alınması talebi dile getirilmeye başlandı. Bolivya'nın daha önceden başlattığı bir kampanya vardı. Daha önce Birleşmiş Milletler düzeyinde başlattığı bir girişim vardı. Bu da 2010 yılında bir kararla sonuçlandı. Bu kararda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun güvenli ve temiz içme suyuna ve hıfzı erişimin yaşamdan ve insan hakkı, haklarından sonuna kadar faydalanılması için temel bir insan hakkı olduğunu kabul eder maddesinin kabul edilmesiydi. <gülüyor> E, bu madde 124 ülkenin evet oyuna karşılık 42 çekimser oyla kabul edilmiş. Hiç kimse herhalde şaşırmayacaktır. Türkiye'de çekimserler arasında. Şaşırmadık. <gülüyor> evet ama Türkiye tabii ki önünde sonunda bu anlaşmayı imzalamak zorunda kalacak. Çünkü temel hak ve özgürlükle ilgili kanunlarda farklı hükümler olduğunda çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası sözleşme hükümleri esas alınıyor. Şimdi isterseniz çok güzel bir türküyle bir ara verelim. Kardeş türkülerin Bahar albümünden Munzur Heneki Yene adlı parçayı dinleyelim. Bu şarkı Munzur Nehri üzerinde yapılmış ve yapılmakta olan devam eden barajlarla ilgili. Parçanın adının Türkçesi de boğuluyordu Munzur. Nehirlerin barajlarla boğulmasına hayır diyen bu güzel türkünün ardından bir e, nehir haberi verelim. E, Yeni Zelanda'da Vangan ile ilgili bir haberi size iletmek istiyoruz. E, bu nehrin e, özelliği etrafında aynı isimden anılan bir yerel halk var. Ve e, yerel halkın 140 yıldır süren bir mücadelesi var. Yeni Zelanda hükümetine karşı sürdürülen bir mücadele. E, diyorlar ki biz nehirle birlikteyiz nehrin hakları bizim haklarımız ve e, nehir hakkında e, alınan kararların hepsinde bizim de yer almamız gerekiyor ki nehrin çıkarlarını savunabilelim diye böyle bir mücadele gerçekleştirmişler. En nihayetinde bu nehir e, kendi haklarına sahip e, olmuş. E, bundan sonra e, merkezi hükümet e, tek başına bu nehir üzerinde e, tasarrufta bulunamayacak yerel halk da bu karar alma sürecinin içerisine dahil oluyor. Evet, ne kadar güzel bir haber. Biz de istiyoruz ...ki bütün nehirler için böyle haklar çıksın. Evet, dünyanın bütün nehirleri. Evet, şimdi dünyaya dönelim... ...Yeni Zelanda'dan... Ee, ...pardon dünyaya diyorum, Türkiye'ye dönelim. Su hakkını kazanmaya yönelik... ...önemli birkaç gelişmeden bahsedelim. Ee, bunlardan ilki... ...çoğumuzun bildiği İzmir Dikili Belediyesi'nin... ...2000'lerin ortasından itibaren... ...başlattığı bir uygulama... Bu belde de hane başına aylık 10 metre küpe kadar su insanın temel ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli bir miktar olarak hesaplanmış ve o nedenle bedava veriliyordu. Hatırlarsanız bu nedenle Osman Özgüven ve belediye meclis üyeleri hakkında da zaten dava açılmıştı. Kamuyu Bunlar... zarara uğratmaktan evet, dolayı. çok büyük zarar uğratıyormuş. Evet e, tabii iki, neredeyse iki senelik bir davanın sonucunda Osman Özgüven ve arkadaşları suçsuz bulundular ve bu uygulama hala devam ediyor. Hatta kotayı 13 metreküpe metre küpe çıkarmışlar. E, bir de şunu söylemekte fayda var bu su sadece bedava veriliyor değil. Yani bir kota var o kotayı açtığınız zaman... E, yani diyelim, ücretlendiriyor hem de Hı. normal tarif eden mesela diyelim ki 13 metreküp değil de 14 metreküp su kullandığınız bir ay içerisinde o zaman 14 çarpı normal tarife neyse oradan hesaplanıyor bu nedenle de tasarruflu su kullanmaya insanları ıı, teşvik ediyor ve dikili belediyesi çok hatırı sayılır miktarda bir tasarruf sağlıyor sudan. Evet. E, su varlıklarını korumak kamusal bir çıkarsa eğer Dikili Belediyesi'ni kamusal e, çıkar koruduğu için aslında ödüllendirmek gerekiyor. Su ha. varlıklarını koruduğu için. İşte cezayla e, ödüllendirmiş. Cezayla ödüllendiriliyor <gülüyor> bu ülkede. E, siyasi partilerin de su hakkı konusunda bir takım girişimleri var. E, Barış ve Demokrasi Partisi'nin e, temiz suya ve gıdaya erişim hakkı adı altında bu yeni anayasal e, süreç reçete hazırlık sürecinde bir yasa tasarısı önerisinde bulunduğunu biliyoruz. Yine CHP'den e, bir girişim olmuştu. Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde e, işte askeri ücretten az olan gelirlere, geliri askeri ücretten az olan hanelerde 10 metreküpe kadar e, suyun e, bedava verilmesini teklif etmişlerdi. E, böyle hmm. bir takım girişimler var <gülüyor> ve en son olarak da evet. su hakkı kampanyasının bir girişimi var, bir evet. kampanyası var. Evet e, su hakkı kampanyası Türkiye Anayasası'nda yeterli miktarda temiz suya erişimin insan hakkı olarak kabul edilmesi için bir e, kampanya başlattı. Adı da su hakkı talep ediyoruz. 17 Ekim'de İstanbul'da bir basın toplantısıyla başlamış oldu. Ve kampanyanın ilk yüz imzacısı arasında milletvekilleri, akademisyenler, aktivistler, sanatçılar, Müjde Arlale Mansur ve Murat Han Mungan gibi isimler var. Ee, tabii bu toplantıda farklı renklerden bu kadar farklı renklerden konuşmacı bir araya gelince de su meselesi çok çeşitli boyutlarıyla ele alındı ondan biraz bahsedebiliriz belki değil mi? Evet, biz de Hı -hı. bu kampanyanın aktivistleriiz Akgün'den birlikte. Ee, 17 Ekim'de yaptığımız basın toplantısında aslında bir takım e, vurgularımız vardı. Kısaca onları e, size de e, iletelim. E, bu kampanya yeni olmakla birlikte aslında yeni bir hak talebinde bulunulmuyor. Tüm canlıların en temel e, en temel hakkı olan yaşam hakkının vazgeçilmez unsuru olan ...su hakkının tanınması ve korunmasını, buna karşı olan uygulamaların kaldırılmasını talep ediyoruz özünde. E, su egemenler açısından yaşamsal önemi dışında her anlama geliyor... Ee, Ona için su stratejik bir e, silah, ekonomik bir kaynak, ekonomik kalkınmanın ve politik baskının bir aracı olarak kabul ediliyor. Ee, ve bu anlayışın doğrultusunda su kaynak ve hizmetleri e, özelleştiriliyor, ticarileştiriliyor, metalaştırılıyor. Oysa suyu yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğu için e, bunların hiçbirini e, yapamazsınız. E, yapma hakkınız yoktur. Tüm canların ve gelecek kuşakların Suya erişiminin sağlanması da aslında devletin asil görevleri arasında olması gerekiyor. Ve su hizmetlerinde kamusal hizmet içerisinde yer alması gerekiyor. Evet yani basın toplantısında konuşmacılar konuşmalarında bu özelleştirme uygulamalarına zaten yeterince dikkat çektiler. Melda Onur mesela su akar Türk bakar zihniyetinden bahsetti. Ve su sorununun temelinde bu zihniyetin yattığını söylemişti. Yine Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'de. Bolivya'da halk e, ön ödemeli su sayaçlarını söktü ve su savaşları böyle başladı. Hadi biz de başlatalım demeyi İyi getirdi. İyi bir e, çağrı da bulunmuştu <gülüyor> evet. evet. Ee... Basın toplantısında Açık Radyo'nun genel yayın yönetmeni Ömer Madra da katılmıştı. İklim krizi ve su krizini birleştiren bir konuşma yaptı ve bu konuşmanın içerisinde birçok medeniyetin iklim değişikliği sonucunda ortadan kalktığını çok çarpıcı örneklerle dile getirdi. Ama asıl önemli vurgusu burada şuydu devletlerin hali hazırda var olan ekolojik krizi durdurmak için adım atmaları bir yana e, şirketlerle birlikte ekolojik krizden kar etmeye yönelik evet. uygulamaları Hı -hı. daha vahim sonuçlar doğurucu, doğurduğunu ve bunu da ekosoy kırım olarak adlandırılabileceğini ifade etmişti. Bu bence çok çarpıcı bir tespitti. Hı -hı, kesinlikle. Cengiz Aktar da konuşmacılardan birisiydi şöyle diyor Cengiz Aktar kalkınmanın adının geçtiği Adalet ve Kalkınma Partisi kalkınma saplantılı diyor Cengiz Aktar ee, ve hani 2023 yılı hedefleri vardır ya hepimizin bildiği Türkiye'nin DSE'nin Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri içinde akan su diye bir şey yok artık diyor. Cengiz Aktar. Tüm akarsuların kanallara hapsedileceğini ifade ediyor ve hepimiz biliyoruz ülkenin hidrolik potansiyelin %100'ünün kullanılması yer almakta bu planların içerisinde. Bunun anlamı ne demek? Her derenin ve her akarsunun üzerine baraj ve HES yapılacak. Evet, Aslında bu bir demokrasi meselesi de toplantıda bir yanıyla bu da vurgulandı. Çünkü e, seçilenler yani hükümetler şunu e, anlıyorlar seçildikleri zaman. E, biz seçildiğimiz dönem içerisinde her şeyi yapabiliriz anlıyorlar. Oysa insanların evet. bizzat yaşamlarını, yaşam haklarını ilgilendiren kararları bu 3-4 sene içerisinde vermeleri mümkün değil. E, zaten vatandaşlar e, kendi yaşam haklarını gasp eden uygulamalar için kendilerine oy vermediler. Bunu bir kere daha e, basın toplantısında e, özellikle vurgulandı ve dile getirildi. E, evet. E, mesela Ufuk Uras'ın e, saptaması da çok güzeldi. Su akar Türk bakar sözünü e, yani bu sözün gerçeği yansıtmadığını söylüyordu. Marmara bölgesindeki yüksek arsenik oranından bahsetti ve dedi ki hani sadece bakıyor olsak Marmara Denizi bugün bu kadar kirlenmiş olmaz Demek ki bakma seyretme dışında da bir ilişkimiz var. Evet kirletiliyor, <gülüyor> kirleniyor, kirletiyoruz. Evet, kesinlikle. E, Uras ayrıca neoliberal anlayışın kilit noktasında şey olarak e, su bedava olunca kimse musunu tamir etmez iddiası olduğunu söylüyor. Diyor ki bu nedenle de sistem insanları parayla terbiye etmeye çalışıyor. Evet bunu her alanda yapmaya çalışıyorlar. En evet. son konuşmacımız ise basın toplantısında Küresel Eylem Grubu'ndan Şenol Karakaş'tı. Ee, Karakaş'ın ifadesi ise şu noktadaydı. Yani bütün bu yapılan health, baraj, termik, nükleer gibi e, çılgın projeler, e, çılgın demek lazım çünkü bu projelere e, muazzam bir öfke biriktiriyor. Ve bu öfke aslında e, hükümetin zayıf karnını oluşturuyor. Çünkü bu e, yapılan e, bütün girişimler aslında bizzat insan. İnsanların yaşam haklarını etkilediği için tepkiler de çok yoğun gerçekleşiyor. Buralardan sosyal hareketlerin daha da gelişeceğini beklemek gerekiyor diye bir tespitte bulundu. Evet. En son olarak da herhalde imza kampanyasının şöyle çok kısa bir biçimde e, Hı -hı. Şeylerini, taleplerini e, özetleyip programı bitirelim. Evet e, ama bir şey daha söylemek istiyorum. Daha fazla bilgi almak isterseniz toplantının videosu da zaten suhakkı.org adresinde var. Evet oradan ulaşılabilir. Evet şimdi kampanyamızın taleplerini dile getirelim su hakkı anayasal güvence altında alınsın diyoruz ve e, bu ne demek yani temel ihtiyaçlara yetecek miktar ve kalitede su ücretsiz olarak verilsin temiz güvenilir ve içilebilir nitelikte su şebeke sularından sağlansın biz artık suyu pet şişelerde damacanalarda almayalım bunlar için fazladan para ödemeyelim. Ee, sadece anayasal güvence altına alınmasını talep etmiyoruz. Ee, su hizmetlerini sunan insanların ya da e, kurumların insanlarından öte kurumların ticari bir işletme haline dönüştüren yasaların kaldırılmasını da talep ediyor bu kampanya. Ee, bundan ilgili bir imza e, sitesi de açıldı. İmza Su Hakki adresinden sizler de e, isimlerinizi yazarak destek verebilirsiniz kampanyaya. Ayrıca programımızla ilgili düşünce ve önerilerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz. Hatta kendi mücadelenizden bahsetmek ve daha geniş kitleye ulaşmak istiyorsanız programımıza konuk olarak da alabiliriz. Büyük bir zevkle. Tüm bunlar için bize bilgietsuhakki.org e-mail adresinden ya da 0212 292 34 39 telefondan ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.